Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nauzu billahi min şururi enfusina ve min seyyati amalina. Men yehdihillah felamudille leh ve men yudlil felahadiyelah ve neşhedü en la ilahe illallah vahdahu la şerike leh ve neshhedu anna muhammedan abduhu اما بعد, fiyayi bedallah, ittakul lah ve atiyyuh, inna allah ma allazina ittaku ve allazinahum muhsinun. Kaldı Allahü Teala azza ve jel, fi kitabihi ilkereem, azbillahi min ash-shaytanir raajim, bismillahiir ve kâllâhu te'alâ fi âyetin uhra, vel kâfirûne humuz zâlimûn. Ve kâllâhu te'alâ fi âyetin uhra, la tüşrik billâh inne şirke le zulmün azîm. Ve kâllâhu te'alâ fi âyetin uhra, estağûzübillah, ve men lem yahkum bima enzelallah, fe ulaike humuz zâlimûn. Sadakallâhul azîm. Okumuş olduğum ayet-i kerimelerde sırayla Hud suresi 113. ayette zalimlere az da olsa meyletmeyin, onlara destek olmayın, onlara yaklaşmayın, yoksa ateş yani cehennem size dokunur buyruluyor. Bakara suresi 254. ayette ise kafirler, işte onlar zalimlerdir denilir. Üçüncü ayette Lokman Aleyhisselam'ın oğluna nasihatleri kabilinden şirk koşma muhakkak şirk en büyük zulümdür buyurulur. Son okuduğum ayette ise Maide Suresi 45. ayette Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler işte onlar zalimlerin ta kendileridir buyurulur. Sevgili kardeşler, bugün Hicri 1439 yılının Muharrem ayının dokuzuncu günü. İlk ayın dokuzuncu günü. Yarın da Muharrem'in 10'u. Muharrem'in 10'u deyince herhalde tarihi vakıaları hepimiz biliriz. Çoğumuz da aşure günü olarak tatlı yeme ve tatlı dağıtma günü olarak değerlendiririz bu konu üzerinde değerlendirmeler yapmaya çalışacağım. Evet, on Muharrem'e damgasını vuran e, Aşure Orucu diye bilinen e, Hz. Musa'nın kavmiyle birlikte e, Mısır'dan Kurtuluş Günü olarak değerlendirilen bir gün olması ve sonrası da daha hatırlarda kalacak nice Müslüman kanının döküldüğü, peygamber torunu, Hazreti Ali'nin oğlu, Hazreti Fatıma'nın çocuğu, Hazreti Hüseyin'in şanlık kıyamı. Onun yıl dönümü. Onun şehit edilmesinin seneyi devriyesi. Evet, önce Aşure orucundan ve daha önceki hatırasından bahsedersek Yahudiler 10 Muharrem'de oruç tutuyorlardı ve İbrahim Aleyhisselam şeriatıyla cahili Araplar da 10 Muharrem'de oruç tutuyordu. Özellikle Yahudiler bu orucu çok önemli kabul ediyorlardı. Peygamberimiz biz Musa'ya Yahudilerden daha yakınız dedi ve 10 Muharrem'de o da oruç tutmaya başladı. Henüz oruç farz kılınmazdan önce. Ee, Yahudilere benzenilmemesi için 10 e, Muharremle birlikte 9 ve 11'inde de oruç tuttu. Yani iki veya 3 gün oruç tutulması, tek gün oruç tutulmamasını tavsiye etmişti. Sonra, oruç farz kılındıktan sonra bu Muharrem orucunu Peygamberimiz tutmadı. Ama tabi e, Tutanlara da müdahale etmedi. Serbest bırakmış oldu. On Muharrem'in oruçla alakası söz konusudur. Hz. Musa ile ilgili önemli bir kurtuluş günü olması hasebiyle. Ama bunun yanında esas On Muharremle ilgili halk arasında abartılı değerlendirmeler vardır. Onu birazdan isterseniz e, gündeme getireyim. Esas 10 Muharrem deyince e, Hz. Hüseyin'in e, Yezide karşı şanlı bir kıyamı ve e, feci bir şekilde şehit edilmesi onun hatıraları vardır. Nedense Hz. Hüseyin'in o kıyamını tarihsel süreç içerisinde e, Sünni Müslümanlar sahip çıkmamışlar. Sanki o İslam dışı bir eylem yaptı ve sanki tasvip edilmeyen bir durum söz konusu gibi onu ihmal etmişler. On muharrem deyince iki aşırılık söz konusu olmuş. Şiiler o gün Hz. Hüseyin'in ve Kerbela'da ölenlerin susuz kalanların acısını tatmak için Zincirlerle kendilerini dövmüşler. Yer yer vücutlarından kan akıtacak şekilde e, o acılı günü e, İslam'ın belki tasvip etmediği bir tarzda e, kutlamaya çalışmışlar, değerlendirmeye çalışmışlar. Bu bir aşırılıktır elbette. Hz. Hüseyin sevgisinde e, ileri gitmek kendi canını da e, zarar verecek şekilde ızdırabına ortak olmak. Bir aşırılıktır sevgide ve üzüntüde. Ama Şii olmayan Müslüman kesim de Hz. Hüseyin'in acısını, onun zalimlere karşı tavrını gündeme getireceğine birbirlerine tatlı ikram etmeye başlamışlar. Bu bir örf olmuş. Örf giderek dinleşmiş ve bunun uydurma bir sürü hikayeleri oluşmuş. Birileri Hüseyin'in kıyamından ve şehadetinden duyduğu acıda aşırı giderken, diğer kesim o günü bir Hz. Hüseyin'in acısını paylaşmak yerine aşure dağıtımıyla sanki bayram havası içerisinde değerlendirmiş. Her ikisini de tasvip etmek mümkün değildir. Ve Hüseyin, Şii'lerin Hüseyin'i değildir. Bütün Müslümanların sahip çıkması gereken bir İslam kahramanıdır. Peygamberin, dedesi peygamberin yolundan giden, zalimlere karşı tavır gösteren yiğit bir Müslümandır ve yöneticilere karşı nasıl bir tavır gösterilmesi gerektiğini hayatını ortaya koyarak bedel ödeyerek zalimlere e, düşmanlıktan başka bir şey yoktur diyerek e, hayatını ortaya koyan bir zattır. İşte on Muharrem e, bunun e, sağlıklıca değerlendirilmesi gerektiği halde e, Tekrar edelim, aşırılıklar, aşırılıklar içerisinde mezhebi tavırlarla farklı çizgiler gelişmiş. Evet, okuduğum az önceki ayetler zalimlere karşı nasıl tavır takınılması gerektiğini gösteren ayetlerden küçük bir numune. Bugün ülkeleri Hüseyinler değil, Yezidler yönetiyor desek ağır söz söylemiş olmayız. Tam tersine hatta olayı biraz hafifletmiş bile oluruz. Yezid ki Allah'ın indirdiğiyle hükmediyordu. Yezid ki Müslümanların halifesi durumundaydı. Yezid ki kendi kafasından kanunlar oluşturup da insanları uydurma kanunlarla yönetmiyordu. Yezid ki, Allah'ın kitabını uyguluyor, insanlara cuma namazını ok kıldırıyor ve e, İslam'a mugayir olarak apaçık hükümler vaz etmiyordu. Ama Yezid'i övmek durumunda değiliz. E, o zaman Hüseyin niye kıyametti ona demiş oluruz. Yezid ki, tavizler veriyordu ki Allah'ın hükmünü uygulamakta tümüyle adaleti gözetmiyordu. ki topluma haramları mecbur etmiyordu, dayatmıyordu ama kendisi bazı haramlar işliyordu. Günahkar bir mü mü mü mümin miydi? Tartışılabilecek bir durum. Evet. Buna rağmen Müminlerin halifesi devlet başkanı olma yetkisinde görmediği için, o kabiliyette görmediği için Müslümanların bir kısmı tepki gösteriyor. Ve Hz. Hüseyin de ona karşı ayaklanıyordu. Evet, bugün yezitten daha hayırlı yöneticileri arasanız, ne kadar bulabilirsiniz? Bilemiyorum. Evet. Ama Hüseyin'leri arasanız herhangi bir yerde herhalde bulamayacağız. İşte Hicri 61. yılda 10 Muharrem'de Kerbela'da cereyan eden bu olayın bir yıl dönemini değerlendiriyoruz. I, Aşura'yı Şia'nın yaz günü ilan etmesine karşılık Emeviler Kerbela faciasını unutturmak için bir vesile sayarak o günü adeta bir bayram kabul etmişlerdi. I, hatta Fatımî devletinin yıkılmasından sonra şenlikler düzenlenmiş, tatlı yiyecekler pişirilmiş. Bu konuda bid'atlerin haklı gösterilmesi gayesiyle çeşitli i, rivayetler uydurulmuştur. O rivayetlerden bazıları, işte Muharrem ayının 10. gününün aslında Hazreti Adem'in tövbesinin kabul edildiği, Hz. Yunus'un balığın karnından çıktığı, Hz. Süleyman'a mülk verildiği, Hz. Davud'un tövbesinin kabul edildiği, Peygamberimizin günahlarının bağışlanacağına dair fetih suresinde o gün teminat verildiği, Hicretin bugün gerçekleştiği gibi e, hem ilme hem tarihe e, aykırı olan hiçbir sağlam deliyle dayanmayan e, uydurma e, o güne ait zaman biçimleri e, gündeme getirilmişti. Temelde on muharremi tekrar edelim, Şiilere muhalefet muhalefet olsun diye sevinçle değerlendiren e, devrin iktidarları, maalesef o iktidarların etkisiyle e, o günü aşure kabul eden, aşureyi da bir tatlıya indirgeyen e, ve o günü bayram gibi değerlendiren bir örf gelişti. Aşurenin ne bir fazileti vardır ne de yenilmeyecek bir tarafı vardır bir tatlıdır farklı yiyeceklerden oluşan. Hazreti Nuh'la onun gemisiyle vesaireyle uzaktan yakından alakası da yoktur. Dinde böyle Hristiyanların yumurta bayramı gibi tatlı bayramı tatlı ile değerlendirilecek bir zaman da yoktur. Halkın şeker bayramı aşure bayramı gibi gördüğü bunların dinleştirilmesinin hiçbir gerekçesi de olması yoktur. Ama on muharreme bunu denk getirmek ve uydurma rivayetlerle bunu dinleştirmek Müslümanların ciddi manada hurafelere ve siyasetçilerin yanlış tavırlarına alet olması demektir. Evet, ne yapmak lazım? Bugünleri zalimlere karşı, Yezid'in yolunu takip edenlere karşı Hüseyin'i çizgiyi ortaya koymak ve Müslümanları siyasi zulümlere karşı bilinçlendirmek lazım. Bugünü Şiilere Hüseyin'i anma günü olarak devretmek yerine Müslümanların sünnisiyle, diğer mezhepleriyle Hz. Hüseyin'e sahip çıkması, onun yolunu yine yeniden insanlara aktarması lazım. Mezhep düşmanlığı yerine, mezheplerin din olmadığını, dinin bir yorumu olduğunu, bizim mezhebimizden hesaba çekilecek olmadığımızı Kur'an'dan ve Kur'an'ı en güzel şekilde hayata geçiren peygamberin sünnetinden sorulacağımızı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Evet, bu mesajları dokuz muharrem olduğu hasebiyle bugün yeniden gündemimize taşıma ihtiyacı duyuyorum. Biz Yezi't taraftarı değiliz. Onu bütün dünya bilmesi lazım. Biz Yezi't taraftarı değiliz ve Hz. Hüseyin de Şiilerin Hüseyini değildir. O Kur'an'ın hükümleri uygulansın diye zalimlere tavır almıştır. Bugün zalim yöneticiler her istediklerini yapabiliyorlar. Müslümanlar Küçük bir protesto bile edemiyor. Hafif bir şekilde eleştirilerde bile bulunamıyor. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerin zalim olduğu gündeme bile getirilmiyor. Ve zulme sessiz de olsa seyirci kalınıyor, tepkisiz olunuyor ve zalimlere destek olunmuş oluyor azıcık bile etmek zalimlere e, cehenneme atılmak olarak vurgulandığı halde, ancak kafirlerin zalimlik yaptığı, zalim olduğunun vurgulandığı halde, Müslümanlar e, zulmü ve zalimleri bedeni işkence olarak hala o şekilde anlıyorlarsa, ruhlara yapılan e, eziyetlerin, kişinin ahiretini mahvedenlerin zalim olarak adlandırılması gündeme gelmiyorsa, vah o Müslümanların haline demek gerekiyor. O yüzden tarihi olayları güncel yorumlarıyla beraber değerlendirmek ve olaylara örf adetin getirdiği veya mezhebi bir bakış açısıyla değil, Kurani ve sünnet çizgisinden bakmak bizim yapmamız gereken husustur. Bu vesileyle Hazreti Hüseyin'e ve Hüseyin'i çizgiyi sürdüren, Allah yolunda zalimlere karşı kıyama kalkan, günümüzde ve dünümüzde bütün mücahitlere selam ediyor, Allah yolunda Hüseyin'i bir kıyamla şehit olan müslümanlara da Rabbimizin rahmet ve mağfiretini talep ediyoruz. Ela inna ahsanal kelam ve eblan nizam. Kelamullahil melikil azizil allem. Kema kale Allahu tebareke ve teala fil kelam. Ve iza kurel Kur'an festemi'u le vansitu la'allekum turhamun. Auzu billahi mineş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnneddina 'inde'llahi'l İslam. Sadakallah.